Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub Kalplerin Keşfi. Anaya ve Babaya İyilik. Buhari ve Müslim'de kaydedildiğine göre bir defasında İbni Mesud ile Resul Aleyhisselam arasında şöyle bir konuşma geçti. İbni Mesud sordu: "Ey Allah'ın Resulü, Allah Celle Celaluhu'nun indinde hangi amel daha sevimlidir?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Vaktinde kılınan namaz." İbni Mesud sordu: "Sonra hangisi?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Anaya ve babaya iyilik." İbni Mesud sordu: "Sonra hangisi?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Allah Celle Celalihu yolunda cihat." Allah'ın Resulü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki diğer bazı hadisleri de şöyledir. Evlat, babanın hakkını hiçbir surette ödeyemez. Ancak babasını köle olarak bulsa da, onu satın alarak azat etse, o zaman ödeyebilir. Bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! ''Hicret ve cihad için senden izin istiyorum. Allah'tan sevap diliyorum.'' Bunları dinleyen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu. ''Anandan, babandan hayatta olan var mı?'' Adam şöyle cevap verdi. ''Evet, ikisi de hayatta.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ''Allah Celle celalihudan ecir mi istiyorsun?'' Adam cevap verdi. ''Evet.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ana ve babanın yanına git ve onların gönlünü hoş et. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve dedi ki ben Allah yolunda cihat yapmak istiyorum fakat buna gücüm yetmiyor. Resul aleyhisselam sordu anandan babandan hayatta olan var mı? Adam dedi ki evet anam sağdır. Resul aleyhisselam buyurdular. ''Allah Celle celalihudan ananın gönlünü hoş etmeyi talep et. Bunu yaptığın zaman hac, umre ve cihat yapmışça ecir alırsın.'' Bir ara birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, ''Ey Allah'ın Resulü, ben Allah yolunda cihat yapmak istiyorum.'' Resul aleyhisselam ona sordu, ''Anan hayatta mı?'' Adam dedi ki, ''Evet, git onun ayaklarına kapan.'' ''Cennet oradadır.'' Birisi, Resul aleyhisselama sordu, ''Ey Allah'ın Resulü, ana ve babanın evladı üzerindeki hakkı nedir?'' Allah'ın Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ''Onlar senin cennetin ve cehennemindir. Analarınıza ve babalarınıza iyilik edin ki, evlatlarınız da size iyilik etsin. İffetinizi koruyun ki, kadınlarınız da iffetli olsun.'' Bir defasında Resul aleyhisselam ashabından bir topluluğa hitaben şöyle buyurdular. Burnu yere sürünsün, burnu yere sürünsün, burnu yere sürünsün. Kendini dinleyenler sordu. Ey Allah'ın Resûlü, kimin burnu yere sürünsün? Resul aleyhisselam buyurdular. Anasının, babasının veya sadece birisinin ihtiyarlık anına yetişip de cennete girmeyenin, bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkarak şöyle dedi. Amin, amin, amin. Sonra buyurdu ki. Bana Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki. Ey Muhammed. Kim anasından babasından birine erer de ona iyilik yapmadan ölürse cehenneme girer. Allah uzak etsin. Amin de. Dedim. Amin. Dedi ki. ''Ey Muhammed! Kim Ramazan'a yetişir de ölür, fakat affedilmezse, cehenneme girer. Allah uzak etsin. Amin de.'' Dedim, ''Amin.'' Dedi ki, ''Kim ki, yanında ismin zikredilir de, sana salavat ve selam getirmez ve ölürse, cehenneme girer. Allah uzak etsin. Amin de.'' Dedim, ''Amin.'' Bir defasında, ashabtan birisiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında şöyle bir konuşma geçer. Ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeme en çok layık olan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annen. Sonra kimdir? Annen. Sonra kimdir? Annen. Sonra kimdir? Baban. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma şöyle anlatır. Annem bana geliyordu. Fakat o, Resulullah'ın zamanında putperesti. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem'den fetva istedim. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, annem bana geldi. Fakat o, İslamlıktan kaçınıyor. Annemle akrabalık bağlarını devam ettireyim mi? Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Evet, annenle akrabalık bağlarını kesme. Ebnihi ban ve hakim kaydeder. Allah celle celalihunun rızası ana babanın rızasındadır. Allah celle celalihunun kırgınlığı ana babanın kırgınlığındadır. Bir defasında asaptan biri Allah'ın resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordu: "Ey Allah'ın resulü, anam babam öldükten sonra onlara iyilik yapacak bir yol var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Evet, onlar için dua ve istiğfar etmek, vaat edip de yerine getiremedikleri bir şey varsa onu ifa etmek, akrabalara sıla-i rahim yapmak ve onların dostlarına izzet ikramda bulunmak. Bir gün, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah, Mekke yolunda bedevi bir Arapla karşılaşır. Abdullah ona selam verir ve kendisinin bilmekte olduğu merkebe onu bindirir. Ayrıca kendi başındaki sarığı da ona verir. Kafilede bulunan Malik ibn Dinar der ki, Biz Abdullah'a dedik ki, Allah Celle celalihu sana hayırlar versin. Onlar bedevi Araplardır. Çok az bir şeye razı olurlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu da şöyle dedi, Bunun babası, Ömer İbni Hattab'ın dostudur. Ve ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Şöyle diyordu. İyiliklerin en iyisi, evladın, babasının dostlarına sılayı rahim yapmasıdır. Allah ondan razı olsun. Ebu Bürde anlatır. Bir gün Medine'ye gelmiştim. Abdullah ibni Ömer bana geldi. Ben sana niçin geldim, biliyor musun dedi. Ben hayır dedim. Dedi ki, ben... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle diyordu. Kim babasına sılayı rahim yapmak isterse, o öldükten sonra dostlarını ve ahbaplarını ziyaret etsin. Halbuki Ebu Ömer'le senin baban arasında kardeşlik ve dostluk vardı. Bunun için ziyarete geldim. Allah Celle Celaluhu'nun salat ve selamı onun üzerine olsun.'' Peygamberimiz eskiden vuku bulmuş bir hadiseyi şöyle anlatır. Bizden önceki kavimlerden üç kişi ticaret maksadıyla yola çıkarlar. Giderken bir ara yağmura tutulurlar ve bir mağaraya sığınırlar. Fakat dağdan düşen büyük bir taş mağaranın ağzını kapar. Bu durum karşısında kendi kendilerine şöyle derler. Bu taştan bizi ancak bir şey kurtarır. Daha önce işlemiş olduğumuz iyi amellerin yüzü suyu hürmetine bizi kurtarması için Allah Celle Celaluhu'ya dua etmek. Bu arada içlerinden biri şöyle dua eder. ''Ey Allah'ım! Benim yaşlı bir anam, bir de yaşlı babam vardı. Onlara akşam sütlerini içirmeden hiç kimseye bakmazdım. Bir gün bazı ihtiyaçların temini için dışarı çıkmış, onların süt içme zamanına yetişememiştim. Onlar uyumuşlardı.'' Sütlerini sağdım. Onlardan önce başkalarının içmesini saygısızlık saydım. Süt bardağı elimde olduğu halde onların uyanmasını bekledim. Bu bekleyiş şafak kadar devam etti. O zaman uyandılar ve sütlerini içtiler. Ey Allah'ım! Eğer ben bunu sırf senin rızan için yaptıysam bu badireden bizi kurtar. Bu dua üzerine taş biraz aralandı fakat henüz çıkacak kadar değildi. İkinci şahıs halasının kızıyla zina yapmak üzereyken sırf Allah rızası için buna yaklaşmadığını söyleyerek Rabbine dua etti ve taşın aralanmasını istedi. Taş biraz daha aralandı fakat yine çıkacak kadar değildi. Üçüncü şahıs şöyle dua etti. Allah'ım benim yemiyeli bir işçim vardı. Ücretinin bir kısmını benden alamadan gitmişti. O ayrıldıktan sonra ''Ben o parayla bir koyun almıştım. Bu koyun çoğalarak bir sürü olmuştu. Yıllar sonra ücretini almak üzere geldiği zaman onun parasıyla alınıp sürü haline gelen o koyunları kendisine teslim etmiştim. Eğer bunu senin rızan için yaptıysam bizi bu taştan kurtar. Bundan sonra taş tamamen aralandı ve onlar da oradan kurtuldular.''